1538 numaralı konu Hazreti Peygamberin la havle ve la kuvvete illa billah cümlesi cennetin kapılarından hazinelerinden biridir buyurmaları Kays bin Saad bin Ubade şöyle anlatıyor Babam Saad bin Ubade hizmet etmem için beni Hazreti Peygamberin yanına vermişti. Bir gün namaz kılarken Hazreti Peygamber yanıma geldiler ve mübarek ayaklarıyla bana dokunarak sana cennetin kapılarından birini göstermemi ister misin diye sordular. ''Evet ey Allah'ın Rasûlü'' dedim, bunun üzerine şöyle buyurdular, ''La havle ve la kuvvete illa billah'' günahtan dönerek ibadete yönelme ancak Allah'ın kudretiyle olur, cümlesi cennetin kapılarından biridir.'' Ebu Zer, radıyallahu anha, şöyle anlatıyor, ''Bir gün Hazreti Peygamberin arkasında yürüyordum, bana, ''Ey Ebu Zer, sana cennet hazinelerinden birini göstermemi ister misin?'' diye sordular, Evet isterim ey Allah'ın Resulü, dediğimde de, la havle ve la kuvvete illa billah cümlesi cennet hazinelerinden biridir, buyurdular.